1327, numaralı konu, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin hadis rivayet etmekten kaçınmaları. Evet, biz Hazreti Ömer'e, bize Rasulullah'tan hadis naklet dediğimizde, bir harf eksik veya fazla söylemekten korkuyorum. Hazreti Peygamber, kim benim ağzımdan kasten yalan söylerse, o ateştedir, buyurdu, dedi.